Çoçuluse yıkılmıştı. Bir kenara atılmıştı. Kardeşleri ona, "Sen bizden değilsin." diye bağırmıştı. "Hani nerede beneklerin? Uğur böceği olamazsın yoksa sırtında beneyin." O Çoçuluse yuvasından ayrıldı. Kondu bir otun üstüne. Zarif kanatları kapandı. Tepesinde kızgın güneş, kederli gözlerle çevresine bakındı. Birden tam karşıda kurbağa firet sıçradı. Aa kurbağa firet dedi Lucy. Ay kadar da güzelsin. Nasıl da yakışmış o tatlı yeşil beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Kurbağa firet ama uç uçur uç bırakladı. Üzülüp gidersin. Haydi al birini madem imrendin beneklerimi. Nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lisi. Artık vardı onun da bir beneği. Çok geçmeden bir renk cümbüşüyle geldi sonbahar. Sarıya, kırmızıya, turuncuya büründü yapraklar. Önce doğa mucizesi bir tablo gibi dallarda usul usul salındılar. Sonra teker teker düşüp yerde dünyanın en güzel halısını dokudular. Bu manzarayı hayranlıkla seyrederken küçük Lucy çıktı karşısına bisikletiyle tur atan Tırtıl Turudin. Tırtıl Turudin diye haykırdı Lucy. Ay ne kadar da güzelsin. Nasıl da yakışmış o parlak sarı beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beleklerimle dolanaydım. Tırtıl turadı. Ama uç uç Lucy diye yanıtladım Sen de çok güzelsin. O parlak kırmızı kanatlarınla. Üstelik hız diye uçup gidersin havada. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerimi. Nasıl olsa belek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy. Artık olmuştu iki bebeği. Kış yaklaşıyordu. Sabahları donuluyor, toprak buzla kaplanıyordu. Sonra kar başladı. Lusi havada dans eden şirin kar tanelerini seyrediyordu. Birden sıçradı. Su birikintisinin içinden havaya koca balık dudu. Koca balık dudu diye seslendi Lusi. Ay ne kadar da güzelsin. Nasıl da yakışmış o ışıl ışıl mavi beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Koca balık Dudu ama uç uç Rusi'yi dedi. Sen de çok güzelsin. Senin de gözlerin ışıl ışıl. Hem de çok sevimli. Haydi al belini. Madem imrendin beneklerime nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Rusi. Artık olmuştu üç beleyin. Çok geçmeden ilkbahar geldi. Çiçekler uzun uykularından uyandı. Lucy onların tatlı kokularını içine çekerek üstlerinde dolandı. Tam o sırada güzel kuş Bella ile karşılaştı. Güzel kuş Bella diye seslendi Lucy. Ay ne kadar da güzelsin. Nasıl da yakışmış o göz alıcı beyaz beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Güzel kuş Bella ama uç uç kadar mutlu oldu ki plisi Artık olmuştu dört beneyi! Küçüklüs'ün hayatında ilk kez gerçek bir uğur böceği gibi hissetti kendini. Yuvasına dönerken pırpır pır uçarak akıl hep sırtındaki dört benekteydi. Göz alıcı güzel kuş Bella'nın üstünden uçtu. Işıl ışıl koca balık Dudu'nun üstünden geçti. Sonra Tırtıl diye gördü. Güzel parlak bir kelebeğe dönüşmüştü. Sonra tatlı kurbağa de uğradı. Fred onu görünce sevinçten havalara zıpladı. Nasıl çıktığı yolculuktan sırtında çok güzel dört benekle dönmüştü. Bir tatlı yeşil benek, bir parlak sarı benek, bir ışıl ışıl mavi benek ve bir de göz alıcı beyaz birbirinden bir Lucy birdenbire hissetti yine aradaki farkı. Diğer uğur böcekleriyle kendi benekleri rengarenk onlarınki siyahtı. Ama diğer uğur böcekleri Lucy'yi gördüklerinde baktılar baktılar ve şu karara vardılar. Farklı olmak İyi bir şeymiş. Hep istediler sonra onun gibi farklı olmayı.